Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 24. Bölüm Beni Nadir Gazvesi Medine'deki üç Yahudi kabilesinden biri olan ve şehirden yarım günlük mesafede müstahkem kalelerde oturan Nadir oğulları, büyük hurmalıklara sahip olup, özellikle ziraatle meşguldüler. Yahudi kabileleri içerisinde Beni Nadir, diğer kabilelere karşı ayrı bir üstünlük kurmuştu. Bu sebeple öldürme vakalarında öldürülen kişi Beni Nadir'dense tam diyet, Beni Kurayza'dansa yarım diyet ödenmekteydi. İki kabile arasında diyet konusundaki bu dengesizlik daha sonra Beni Kurayza'nın müracaatı üzerine Hazreti Peygamber tarafından kaldırılmış ve eşit hale getirilmiştir. Beni Nadir, hicretten sonra düzenlenen Medine sözleşmesine Evs kabilesinin müttefiki olarak katılmıştı. Başlangıçta Müslümanlara karşı bir tavır içine girmemekle birlikte. Bedir gazvesinden sonra ve Beni Kaynuka'nın şehirden sürülmesiyle açıktan düşmanlık yapmaya başladılar. Özellikle meşhur şairleri Kâb bin Eşref, güçlü şiir kabiliyeti ve etkili hitabetiyle Hazreti Peygamberi ve ashabını hicvetmekte, ayrıca Mekke'ye kadar giderek Ebu Süfyan ve diğer müşriklerin intikam duygularını harekete geçirip, onları Müslümanlara karşı kışkırtmakta, Servetini de bu uğurda harcamaktaydı. Onun İslam aleyhine giderek artan bu açık faaliyet ve hakaretlerinden rahatsız olan Hazreti Peygamber bu duruma bir son verilmesini ve kendisinin eziyetten kurtarılmasını istedi. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme ile birkaç arkadaşının yaptıkları bir planla Müslümanların kutsal değerlerine açıkça hakaret etmekten çekinmeyen Kâb bin Eşref öldürüldü ben Nadir Yahudileri Uhud savaşı esnasında da müşriklerin karargahına gidip onları Müslümanlara karşı tahrik ettiler. Bunun yanında zaman zaman Müslümanlarla çatışmak istemiş ve Hazreti Peygamber'e suikast teşebbüslerinde bulunmuşlardı. Hz. Peygamber kendilerini uyarıp antlaşmaya riayet etmelerini istemişse de olumlu sonuç alamamıştı. Bir İmavune faciasından sağ kurtulan Amr bin Ümeyye-ed-Damri, Medine'ye dönerken yolda Beni Amir bin Sasa kabilesinden iki kişiyi, şehit arkadaşlarının intikamını almak için gece uyurlarken öldürmüştü. Ancak Amr, bu iki kişinin Müslüman olup Hazreti Peygamberden eman aldıklarını bilmiyordu. Hazreti Peygamber, himayesini aldığı insanların öldürülmesine son derece üzüldü, ve Amr'ın yanlışlıkla katlettiği iki kişinin diyetini ödeyeceğini bildirdi. rasûl Ekrem, Medine sözleşmesi gereği, Beni Nadir'den de diyete ortak olmalarını istemek üzere, Hazreti Ebubekir Bekir, Ömer ve Ali ile birlikte yanlarına gitti. Nadir oğulları kendilerini iyi karşılamakla birlikte, oturdukları yerin damından taş yuvarlamak suretiyle, onları öldürmeye teşebbüs ettiler. Durumu fark eden hazret Peygamber, Beraberindekilerle birlikte oradan ayrılarak şehre döndü. Beni Nadir Yahudilerinin Kureyş'ten aldıkları teklif üzerine Hazreti Peygamber'e başka suikast planları yaptıkları da nakledilmektedir. Beni Nadir'in bu teşebbüsleriyle Medine Antlaşmasını bozmuş olmaları neticesinde Hazreti Peygamber haber göndererek on gün içinde şehri terk etmelerini istedi. Nadir oğulları Medine'yi terk etmek üzere hazırlıklara başlamışken Abdullah bin Übey kendilerine yardımcı olacağını söyleyerek onları vazgeçirdi. Bunun üzerine Rasulullah onları muhasara ederek antlaşmaya davet etti. Önceleri direnmeye karar veren Yahudiler, 15 gün süren kuşatmadan sonra götürebilecekleri mallarıyla birlikte kadın ve çocuklarını dayanlarına alarak 600 deve yüküyle kafile halinde Medine'yi terk etmeye razı oldular. Bir kısmı Haybere. Bir kısmı da Suriye'ye gidip Ezriyat'a yerleşti. Son Peygamber Onu anlamak ve anlatmak için.